Euzubillahimineşşetanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Biz biraz geç kaldık ama ikinci derse geldik. Siz birinci dersi dinlemediniz. Sen dinlemişsindir belki ama sen... Dinlediniz mi? Oo, tamam birinci dersi dinlemişsiniz. Birinci derste bu kitabın ne kadar önemli bir kitap olduğunu bizim çok iyi bilmemiz gerektiğini üzerinde ne yaptık? Üzerinde durduk. Şimdi ikinci derse geldi. Kocam bu kitap İslam cemaatini anlatıyor. İslam cemaatinin özelliklerini anlatıyor. İler, orası mı? O bölüm mü? Evet. Tamam bunlardan bahsediyor. Hani biz e, tağutlar vardı. Tağutlar... Tuğyan etmişti. Allah'ın ahkamını kaldırmışlardı. Kendilerine ibadete çağırıyorlardı. Bizim buna engel olmamız lazım. Bunun yolu da cihattır. Cihadın yolu da önce cihat yapacak cemaati hazırlamaktır. Kitabımızın konusu bu. Biz bunu anladık bir önceki derste. Peki ihlas da konunun alakası var? Müellif rahimahullah. Allah ona rahmet etsin. Allah onu esaretten kurtarsın. Şu an çok büyük bir esaret altında ve çok Böyle niçin esaret altında Müslümanların Allah onları ıslah etsin fazla bir şey demeyeyim. şu an Türkiye'de esaret altında evet Allah onu esaretten kurtarsın onu da biz daha hakka isabet ettirsin öyle dakik bir başlangıçta başlamış ki niye buradan başlamış selef buradan başlamış mesela kim mesela İmam Bukhari İmam Bukhari keyfe bedel vahiy nasıl başladı konumuz ne vahyin başlangıcı ilk hadis ne? İlk hadis bu Bukhari. Bundan dolayı demişler ki hangi müellif kitabına hangi müellif kitabına bir kitap yazacaksa o kitabı bu hadiste başlasın. Niçin? Onu da anlatalım. Şeytan diyor ki ya Rabbi diyor ben sen beni yoldan çıkarttın ya ben ayetlerin uzun uzun Arapçasını okuyup tefsini falan yapmayacağım. Yani bunlar böyle çok ilmi dersler değil bunlar bilgi dersleri. Tamam mı? Ya Rabbi, ayetleri lafzen okuyacağım, şey, manen okuyacağım bu derslerde çoğu zaman online diye siz. Yani her dersin mesela bir metin okursun. Biraz önce işte metin okuyoruz değil mi? Tuhfe okuyoruz. Tek tek tek tek kelime kelime üzerinde duruyoruz. Bu dersler öyle değil. Bu derslerin formatı başka. Neyse, şeytan diyor ki, Rabbim diyor, ben ondan hepsini yoldan çıkartacağım mücahide de yoldan çıkartacağım alimi de yoldan çıkartacağım zengini de yoldan çıkartacağım yaşlıyı da yoldan çıkartacağım genci de yoldan çıkartacağım e, erkeği de kadını da illa İbadallah. ibadet Allah ancak ihlas sahibi kulların hariç o zaman sımsıkı sarılacağımız kapı ne olmalı alim olacak kişi sımsıkı neye sarılmalı ihlas kapısına o kapıyı sımsıkı tutmalı Şeytanın saldıracağı kapı orası. Düşmanla savaşıyoruz. Düşmanın nereden saldıracağı belli. Bizim buraya girmek isteyen düşmanın gireceği yerler belli. Ya ön kapıdan girecek ya arka kapıdan ya da çatıdan. Başka gireceği yer yok. Ama muhtemelen ön kapıdan ve hassasörden gelir. Oraları bir tutalım. Oraları bir tutalım. Çünkü arka kapıdan merdiven boşluğundan gelirse kapıyı kapattığımız zaman zaten giremez. Oradaki kapıda demir. Kıramaz da orası sıkıntılı değil. Yukarıdan da gelemez çünkü yukarıda başka katlar var. Ha bizim önce tutmamız gereken o kapı burada. Bir Müslümanın da sımsıkı tutması gereken, bütün ordularını yığması gereken kapı Yehlas kapısı. İşte müellifler, işte selef. Buraya işaret etmek için mesela zekat babıyla ilgili bir kitap yazacaksın. Ben zenginim, zekatımı vereceğim. Bu kitabı alıp okumadan önce neyle başlıyor? İnne me'al a'mali niyet. Niyetle başla. Zekat vereceğin zaman zekat boşa gitmesin. Aa ilim talebiyle ilgili bir kitap okuyacağız. Bu hadisle başla ki ilim talebi e, ilim talebimizin olmasın boşa gitmesin. İşte ihlas ve kişinin ecini Allah'tan beklemesi selefin oldukça önem verdiği bir husustur. İhlas kelime manası olarak değil de ıslahı olarak iki manaya gelir. Birincisi amelde o ameli mahda yani ameli Allah'tan gerisi için yapmak. Bir bu ameldir. İkincisi de şirk demektir. İhlasın manası nedir? Şirkten beri olmak demektir. Kelime-i tevhidin şartları anlatırken, ihlas şartı deriz ya birçok müellif yanlış anlatıyor burayı. Açın, kelime-i tevhidin anlam ve şartlarıyla ilgili kitaplara bakın. Müellifler burayı Allah rızası için olması lazım. Bu kelime-i şartı. Allah rızasının olması kelime-i şartı değildir ki. Bütün amellerin şartıdır o. Bütün amellerin makbul olabilmesi için ki ihlas yani o manada. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İhlas iki manada kullanılır. Bak ilmi bir açıklama yapayım. Bir, büyük şirkin zıttı. İki, riyanın zıttı. Oldu mu şimdi? Ha. Burada burada işleyeceğimiz riyanın zıttı olan ihlası. Büyük şirkin zıttı olan değil. Riyanın zıttı. Ama ee, Oradaki ihlas şirk. Şirkin zıttı olan ihlas. Kelime-i Tevhid'in şartlarında kelime-i Tevhid'in birinci şartı, ikinci şartı, üçüncü şartı dördüncü şartı ihlastır dediği zaman orada kast edilen ihlas nedir? Şirktir. İlmi hocadan öğrenmenin faydası da budur. İhlas kelimesinin hangi manaya geldiğini Hocadan öğrenmez de zihnindeki manayı yüklersen mesela anlaşılmaz. Eğer ben size tevhidin en önemli şartı ihlastır. İhlas olmadığı zaman tevhid olmaz diyorsan burada ihlas ile kastedilen şirkin zıttı olan ihlastır. Hocam bunu nereden anlayacağız? Bunun deli çok da yani ihlasın kelime tevhid manasına geldi. İhlas iştir, la ilahe illallah'tır. Bundan dolayı kelime-i kelime tevhide ne deriz? kelime ihlas deriz. i̇bn Recep'in kitabının ismi değil mi? Evet, evet. Bu açıklamayı yaptık. Nereden başladık, nerelere gittik? <gülüyor> Peki, Kadir bin Abdulaziz'in bahsettiği ihlas nedir? Riyanın karşılığı olan ihlas. İhlas ve kişinin ecrini Allah'tan beklemesi hakkında kısa bir hatırlatma... Burası uzun bir hatırlatma. Birkaç ders duracağız biz bunun üzerinde. Biz bunun üzerine ne yapacağız? Birkaç ders duracağız. Ee, bu kitabı nasıl işliyoruz? Paragraf paragraf işliyoruz. Ne yapıyoruz? Paragraf paragraf işliyoruz. Böyle 12 sayfa ben şöyle bir özetlemiyor. Paragraf paragraf adım adım gidiyoruz. Tamam mı? Sizinle ilk dersimiz bu. Başka grupla yaptım ben. Ama sizinle ilk ders ama bundan sonra sizinle yapacağız. Diğer gruplarla da yapacağız ama çekim kaydı sizinle oluşturacağız Allah'ın izniyle. Tarif veriyor. Şimdi bir de Elif burada var ya tam bir şov yapmış. Kitaba giriş yapıyor ya. Değil mi? Şimdi Kadir bin Abdullahzi'yi hiç tanımıyoruz. Kitabı açtık ilk sayfalarda onu tanıyacağız. İlk tanışma çok önemlidir. Bundan dolayı burada tam bir şov yapmış. Zaten kitabın tamamında emin olun böyle her taraftan ilim fışkırdığını göreceksiniz. Yani emin olun kitabı okurken bunu göreceksiniz. Şeyh de her tarafından ilim fışkırıyor. Yani o ayeti getiriyor. Senin hiç aklına gelmeyen ayetlerden istidlalde bulunuyor. O oradan bir kavil getiriyor, buradan bir kavil getiriyor filan. Müthiş bir şey. Evet. İhlas Allah'tan başka her şeyden uzaklaşarak. Hiçbir çıkar ve amaç gütmemek üzere yalnız Allah'a kulluk yapmak ve O'na hiçbir şey ortak koşmamaktır. İhlas niyeti ve ameli şirk bulaşıklarından barındırmaktır. Bizim dediğimiz iki tarifi de getirdi. İhlas eşittir dıddur rüya. İhlas eşittir dıddur şirk. İkisini de getirdi. Nerede getirdi? Hiçbir dünyevi çıkar. Allah'ın rızasının dışında bir rıza, bir gaye aramaksızıyla riyanın zıttını getirdi. Hiçbir şey ortak koşmak ile bu şirk, şirkin zıttını getirdi. Niyeti ve ameli şirk bulaşıklarından barındırmaktır. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini buyurur. Ameller niyetlere göredir. O innamal ikul limri imaneva. Herkesin niyeti karşısında amel eline geçecektir. Kimin ameli Allah ve Resul içinse onun ameli Allah ve rahic Allah ve Resul içindir. Kimin hicreti Dünya ve bir kadın içinse veya dünyalık bir meta içinse onun hicreti onadır. Unutturmayın bana bir gün hatırlatın ben bu hadisin Cami'ül Ulum ve Hikem İbn Recep'in kitabından size şerhini yapayım. Bu hadisi ne yapayım? Cami'ül Ulum ve Hikem'den şerhini yapayım. Orada uzun uzun anlatıyor diyor ki İmam Şafi e, bu hadis ilmin üçte birini alır diyor. İlmin üçte birini alır diyor. Bazı alimler diyor ben bütün Resulullah'ın bütün hadislerini topladım. Bütün hadislerini şu dört hadiste gördüm. O da bunlardan biri de bunlardan. O dört hadisten bir tanesi de bunlardan biridir. Yine diyorlar bu hadis yetmiş ayrı fakir konuyu barındırıyor. Bunlara ne derir? Cevami ülkeliyim denir. Heh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana beş şey verildi diyor. Bu beş şeyden bir tanesi nedir? Cevami ülkelimdir. Ha, kısacık manayla, şey kısacık kelamla çok mana ifade etmek. Evet. Bu Musa ile Şari'den rivayet ediliyor. Bir bedevi geliyor. Ey Allah'ın Rasulü. Biri kanimet elde etmek için savaşıyor. Biri meşhur olmak için savaşıyor. Biri cesaretini göstermek için savaşıyor. Biri kavmiyetçilik uğruna savaşıyor. Bunların hangisi Allah yolunda menqateli <gülüyor> tekune siz bana bakın menqateli tekune kelime Allah'ın ülle, فهو في سبيل الله. Kim Allah'ın kelimesinin yücelmesi için savaşırsa o Allah yolundadır. Biz müellif rahimahullah'ın ihlas ile riyanın zıttını, kastettiğini nereden anladık? Getirdi hadislerden anladı zaten. Niyet hadisini getirdi. İhlas nedir? Niyeti halis kılmak, niyeti düzgün kılmak, saf kılmaktır. Evet. Şimdi diyor ki, askeri eğitim cihadı mukaddimesidir. Eğitim biz askeri demelim, her türlü eğitim cihadın mukaddimestir. Bizim şurada şu yaptığımız eğitim dahi cihadın mukaddimestir. Bu tip eğitimlerden geçmeyen cemaatler, geçmeyen toplumlar kendisini hemen belli ediyor. Geçenlerde birkaç arka arkaya bazı arkadaşlar da arka arkaya böyle ee, düzensizlik gördüm. Onlara sordum. Dedim ki siz düzenli olarak sohbet yapıyor musunuz? Her gün belli saatte veya her hafta belli bir gün belli bir saatte. Yok hocam biz sohbet yapıyoruz. isteyen gelir isteyen gelmez. Dedim işte belli. <gülüyor> i̇steyen gelip yani bir disiplin edilmemişseniz olmaz. Evet. Asker eğitim yani eğitim cihadın mukaddemesidir. Delil. <gülüyor> Cihada güç yetiştire yetiremiyorsan İbn-i e getirdiği bir kaide vardı. Neydi? Bir vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Namaz vacip mi? Vacip. Neyle tamamlanır? Abdest. Abdest de vacip. Su yoksa ne lazım? Tem toprak lazım. toprağa bulmak da vacip. Teyemmüm yapmak da vacip. Eğer cihada güç yetiremiyorsak bugün bizim cihad etmemiz farz mı? Farz. Niçin? İnsanlar daha doğrusu tağutlar ee, halkları kendilerine köle edilmiş, Bizimle halklar arasına tavuklar girmiş. Ve bizim onlara davet götürmemize engel oluyorlar. Medyalarıyla engel oluyorlar. Güvenlik güçleriyle engel oluyorlar. Bizi o halka kötü göstererek engel oluyorlar. Farklı farklı engel oluyorlar. Bizim Allah'a kulluk yapmak isteyen bu halkla Allah arasına Aynı zamanda bu tağutlar oturmuş. Bu tağutları çekmemiz lazım. Bunun da yolu cihad etmektir. Peki şu an buna gücümüz yok mu? Var mı? Yok. O zaman ne yapacağız? Hazırlık yapacağız. O zaman ne yapacağız? Hazırlık yapacağız. Evet. Eğitim sırasında Müslüman kişi yaralanabilir. Şehit olabilir. Bak ben sana dedim ki ben böyle tercüme yapar mıyım dedim. İlk cümleye bak. Eğitim sırasında Müslüman kişi yaralanmaya ve şehit olmaya maruz kalabilir. Bu nasıl bir cümle? Eğitim sırasında Müslüman kişi yarar alabilir veya ölebilir. Neyse. Bu nedenle niyetinin Allah için olması ve eğitimi de Allah'ın sözünü üstün kılmak niyetiyle yapması gerekir. Ecrini ancak bu şekilde alabilir. Mücahitler için vaat edilen sevap yapılan işin tamamen Allah için yapılmasına bağlıdır. O halde ey talebe sen burada ders alıyorsan bu Allah yolunda cihadın mukaddimesi olduğu içindir. Ey talebe çarşamba günleri oturacağız tefsir ders yapacağız herkes sekizde gelsin şeklinde cemaat olarak bir çalışma yapıyorsak bu cihadın mukaddimesidir. Ey talebe cuma günleri saat 11'de şu şu şu arkadaşlar mescidi açsın mescidi temizlesin insanlar gelecek orada ders yapacağız dediysek bu cihadın mukaddimesidir eğitimdir. Ve sen bunları sadece ama sadece Allah rızası için yaparsan ecir alırsın. Bir cemaat olarak bu cemaatin yapmış olduğu bütün faaliyetler cihadın mukaddimesidir. Bir cemaatin, tekrar ediyorum, cemaatsal olarak geziye gitmesi, pikniğe gitmesi, oturun demesi, kalkın demesi, cemaat emirinin veya cemaat şuranın söylediği bütün sözler bütün sözler sizden istedikleri her şey cihadın mukaddimesidir. Yahu sen daha burada biz bunu yaşadık gördük değil mi? Suriye cihadında yaşadık gördük. Daha burada kendisine veren en basit görevleri yerine getiremeyen adamlar Allah yolunda cihada gitti cihadı da ifsad ettiler. Burada bir su doldurup gel dediğin zaman su doldurup gelmeyi beceremeyen ya da bunu görev adletmeyen olsa da olur olmasa da olur şeklinde disiplinsiz bozuk bir anlayışa sahip olan Müslümanlar buradan cihada gitti, Afganistan'a gitti, Irak'a gitti, Suriye'ye gitti, birçok yere gitti. Orayı da ifsad ettiler. Orayı da ifsad ettiler. Ha o halde burada ne yapacaksın? Dört dörtlük hazırlığını yapacaksın. Sen bu hazırlık yolunda ilerlersen ve ölürsen umarım ki Allah subhane ve seni ne yapacak? Şehitlik mertebesine ulaştıracaktır. İşte tüm bu hazırlık esnasında yaptığın bütün fiiller Allah zatçın olacağı. Bu nedenle meşhur olmak için, kahraman olmak için, memleketine döndüğünde üstünlük taslamak için eğitim alman caiz değildir. İlmi eğitim alıyorsan ne kadar güzel bir alim desinler diye eğitim alman caiz değildir. <gülüyor> derslere katılıyorsan, derslere ne kadar düzenli katılıyor desinler diye derslere katılman caiz değildir, haramdır. Küçük şirktir, riyadır. Amelini boşa götürür. Hoca ödev verdiği zaman o ödevi ne kadar güzel ödev yapmışlar desinler diye, yapmış desinler diye ödev yapıyorsan bu şirktir. Küçük şirktir. Ameli iptal eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde öncelikle üç kişi hakkında karar verilecek. Bunlardan bir tanesi alim, bir tanesi zengin, bir tanesi mücahit. Alime gelinecek. Allah ona verdiği nimetleri söyleyecek. Alim bu nimetleri tanıyacak. Allah subhane ve teala soracak bu nimetler karşısında ne yaptın? Alim diyecek ki ben senin yolunda ilim tahsil ettim. Allah subhane ve teala diyecek yalan söylüyorsun. Sen değil, desinler diye ilim tahsil etti. İlim tahsil etmeyin karşılığında beklediğin ecir neydi? Ha? Ne büyük alim desinler beklediğin ecir buydu. Sen ilim tahsil ettin. Ne büyük alim desin dediler mi? Dediler. Ecrini aldın. Bitti. Benden bir ecir bekleme diyecek. Allah SWT. Sonra zengin getirilecek. Allah ona nimetlerini gösterecek. O da diyecek. Nimetleri tanıdın mı? O da tanıdım diyecek. Bu nimetler karşılığında sen ne yaptın? Senin onda infak ettim. Hayır sen ne güzel infak ediyorlar desinler diye infak ettin. İnfak etmende bekledin ama çıkaya buyut Ve bunu da elde ettin. Bitti. Bunda ne yaptın? Elde et Bitti. Burada bekleyeceğim bir şey yok. Aynısı mücahit içinde geçiyor. Müslüman kişinin eğitimi mali bir yarar. Liderlik ve başkasının önüne geçmek amacına yönelik olmamalıdır. Liderlik için ilim tahsil etmeyeceksin. Liderlik için faaliyetlerde bulunmayacaksın. Cemaatin senden istediklerini sadece ama sadece Allah'a kulluk yapmak için yapacaksın. İşte bu bilinç eksik. Cemaat senden bir şey istediği zaman bunun Allah'a kulluk olduğunu bilmiyorsun biliyor musun? Şayet bu Allah'a kulluk olmasaydı zaten. Ha burada ihlasmış, riyaymış yani elma yerken riya yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü elma yemek Allah'a kulluk değildir. İhlas Allah'a kullukta bozulur veya Allah'a kullukta olur. İhlasın tarifi nasıl yaptık? Kişi kulluk yaparken Allah'ın rızasını gözetmesidir dedik. İhlasın tarifi böyle yaptık. Zaten cemaat senden bir şey istediği zaman bunu bir kulluk görevi olarak cihadın mukaddimesi cihada hazırlık olarak addetmiyor, önem vermiyor, gevşek davranıyorsa zaten senin temelde bozukluk var sende ama bunlar bir kulluktur ve bunlar ancak ancak Allah rızası için olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Mani bi caian ursila ib İbn Receb'in buna bir şerhi var. Çok müthiş bir şerh atmış yine. Buna şerh var. Dünya malı ve şeref için çabalayan kişinin dinine verdiği zarar, iki aç kurdun daldıkları süreye verdikleri zarardan daha büyüktür. Subhanallah. Aç kurt. Sürüye daldı mı hepsini öldürür. Yiyeceğini de öldürür, yiyemeyeceğini de öldürür. Hepsini götürür. Subhanallah. Ve sen dünya malı için bir şey yaparsan veya şeref için bir şey yaparsan sen dinine o iki aç kurttan daha çok zarar verirsin. O iki aç kurttan ne yaparsın? Daha çok verirsin. Subhanallah. İki aç kurt bütün koyunları götürdü öldürdü ya bütün amellerini boşa götürürsün. Şerefin için veya ilim tahsil ediyor desinler diye veya alim olsun diye ilim tahsil edersen, Subhanallah, sen gece namazında gitti, gündüz oruçlarında gitti, infaklarında gitti. Bak, biraz önce cehennemin kendisiyle tutuşturulacağı alimin gece namazı yok muydu? Vardı, o da gitti. Zengin, infak ediyor, Riya için yapıyor, Allah rızası için yapmıyor. Peki bu zenginin namazı yok mu, orucu yok mu, haccı yok mu, diğer ibadetleri yok mu? Onlar da gitti. Aç kurt, aç kurt sadece doyacağı kadar koyun kuzu yemez. Hepsini parçalar yok eder. Ve sen şayet ihlastan uzaklaşır isen işte bu şekilde bütün amelin perişan olur. Müslüman kişinin eğitimi belli bir grubu veya cemaati destekleme amacına yönelik olmamalıdır. Bu da yanlış. Ben ilim tahsil ediyorum cemaatim için, grubum için. Grubundan başkasıyla beraber olmazsa eğitimi bırakacak şekilde olmamalıdır. Adam ilim tahsil edecek. Bizim cemaatten değilse biz buna ilim vermeyiz. Şimdi tam tersi burada. Burada bizim günümüzde burada şirke düşen cemaatlerdir hocalar değil şey talebeler değil. Talebenler değilim Bursa alıyor. Ama bana talebe geliyor kimden şu cemaat? Biz başka cemaatten almıyoruz kardeş. Bizim cemaatten olmalı. Allah rızası mıdır bu ya? Bu Allah rızası mıdır? Sübhanallah. Evet. Şimdi hadisleri okuyayım. Hadisleri okuyayım. Burayla ilgili önemli birkaç şey söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ma ba'u daval cahiliye. Irkçılık güdenlere hala cahiliye davası mı diyor? Ya da mesela diyor ki kim körü körüne çekilmiş bir bayrak altında savaşırsa, kavmiyeti için öfkelenirse, kavmi için çağırırsa veya ona yardım ederse ve bu esnada öldürülürse işte bu cahiliyi ölümüdür. Bununla beraber böyle insanlar İslam cemaatinin veya cihat cemaatinin veya Müslümanların içerisinde bulunabilir. Allah Teala ve İslam cemaatine büyük faydalarda olabilir. Allah Subhanahu bunlarla da bizim dinimizi destekler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Allah ve inna Allah leyuayyidu hada dine bir raculil facir adamla da bu dini destekler. Şimdi burada önemli bir açıklamada daha doğrusu önemli bir hatırlatmada bulunarım. Daval cahiliye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada kastettiği cahiliye davası ile kastedilen Irkçılıktır, faşizmdir. Tam modern anlamdaki faşizm, ırkçılık, da'avel cahiliye dedi budur. Kendi ırkının, Allah ne diyor? Allah Subhanahu ve teala, Türk'ü korusun ve gözetsin. Kendi ırkındansa üstündür. Kendi ırkındansa ona yardım edilir. Kendi ırkındansa onunla dost edilir. Kendi ırkındansa onunla ona verilir, ona yardım edilir, o dost edilir, onunla beraber olunur. Kendi ırkı nedir? Yüksektir. Eğer ortada bir kavga varsa bu kavgada haklı ve haksız önemli değildir. Kendi ırkından olan haklıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin da'vel cahiliye dediği budur. Bu karşımıza iki şekilde çıkar. Bunlardan birincisi işte bu şekildedir. Ve bu genelde müşriklerde çıkar. Müslümanların arasında çıkmıyor. Müslümanların arasında ırkçılık ise cemaatçilik şekilde çıkar. Günümüzdeki Müslümanların cemaatçilik anlayışı ırkçılıktır ve da'vel cahiliyedir. Kendi cemaatinden ise o hocadan ders alınır. Kendi cemaatinden ise o talebeye ders verilir. Senin cemaatinden ise okulları açarsın. Senin cemaatinden oldu ise o talebi alırsın. Ama kişi senin cemaatinden değilse senin okulunda çocuğunu okutması için Müslüman olması yetmez. İnfak edeceksen senin cemaatinden olması lazım. Hele hele senin muhalif gördüğün. Parantezinde cihat cemaatinden hiç olmaması lazım. Eğer bir kimse cihat cemaatindense ona infak edilmez. Senin cemaatinden değilse ona da infak edilmez. Senin cemaatindense haklı olan odur. Senin hocansa haklı olan odur. İşte günümüzde Müslümanların arasında faşizm, Müslümanların arasındaki ırkçılık da budur. Ve bu maalesef hepimizde Allah'ın kendisine rahmet ettiği çok küçük birkaç kimse hariç Müslümanların tamamında bu cahiliye anlayışı vardır. Müslümanların bu kadar çok çalışma yapılmasına rağmen mescit çalışması, video çalışması, ders çalışması, ilmi çalışma bir gram ilerleyemiyoruz. Bir gram ilerleyemiyoruz. Siz bu ilerlemenin işte her tarafta Müslüman var şu kadar video izleniyor. Kıyasladığın zaman e, rakiplerinle tamam, emin olun bir arpa boyu yol falan kat etmiyoruz. Son on yılda muhaddis, beş tane yetişmiş bir muhaddis zikretsinler bana. Ben de dahil. Yetiştirdin mi? Yetiştiremedin. Beş tane fakihimiz mi var? Son on yılda, son yirmi yılda yetiştirdiğimiz. Beş tane büyük e, müfessirimiz mi var? Yok, hiçbiri yok. Ve ilahhir e, Müslümanların başarısızlığının en büyük sebeplerinden bir tanesi işte budur. Her tarafımız dökülüyor, her tarafımız. Bak ırkçılık bize de yansımıştır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in savaş safında bu kimseler olmuştur. Resulullah da ne yapmıştır? Böyle demiştir. Hayber günü Resulullah'ın sahibesinden bir grup geldi ve falan kişi şehit oldu dediler. Daha sonra adamın yanına gelerek falan kişi şehitler dediler. Bu yüzden Resulullah hayır onun ganimetten çaldığı bir abanın içinde cehennemde gördüm dedi. Şimdi i̇bn Temiye'de bu vardır. İbn-i bu da vardır. Bu vardır bu diyeceğim. Türkiye'de bazı kardeşler de bazı ilim ehlinde de var. Onların ismini zikretmeyip. Kadir bin Abdülaziz'de de var. Bir şey anlatırken konuyu bırakır gider. Unutur ne anlattığını. Bu ilmin, kestratül ilim, ilmin çokluğundan anlatır. Şey, İbn-i Teymiye'nin kitaplarını okurken çok güzel bir tasnifat yapman lazım. Konuyu aklında tutman, konudan kaçtığı yerde orayı bir durup. Mesela ben bazen metin okurken ne diyorum? Şurayı şuraya atla atla atla. Şurayı oku diyorum değil mi sana? Çünkü o ara söz konuyla alakalı değil. Daha sonra o ara söze geliyor. Şimdi bak şeyh neden bahsediyor? Kişi cihat eğitimi esnasında ne yapmalı? Sadece Allah'ın rızası için yapmalı. Allah'ın rızası için yapmadığı zaman bu onun için sıkıntıdır diyor. Şimdi nereye daldı? Bak girdiği konu şu, İslam cemaatin içerisinde böyle fertler olabilir. Aslında bu bizim konumuzla alakalı değil. Şimdi oraya daldı orayı uzun uzun anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarında arkadaşlar facir kimseler de vardı münafıklar da vardı. Buradan şunu anlatacağız saflarımızda facir ve münafıkların olması bizim hakkaniyetimize engel teşkil etmez. Saflarımızda münafıkların veya facirlerin olması bizim batıl bir cemaat olduğumuzu göstermez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, safında zatı ı isteyenler vardı. Meşhur zatı ı Envat İşte münafıklar vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir, geliyorlar bir adam için söylüyorlar. Bu çok müthiş savaşı. Resulullah cehennemdedir diyor. Ne yapmış o adam? Ganimetten çalmış. Bir başka adam riya için sava şey savaşırken kendisini öldürüyor. Demek ki böyle kimseler olabilir. İşte münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında savaşa katılır ve infak ederlerdi. Benim müstelik gazvesinde yer alıp Medine'ye döndüğümüzde aziz olanlar, aşağılık olanları oradan çıkaracaklar dediler. Tebük Savaşı'nda sahabeyi düz attılar. E, tevbe 65 inişi Allah Resulü ve onun kitabıyla dalga geçtiler. Ve onlar hakkında ne dedi? İster gönüllü verin ister gönülsüz sizden asla kabul olmayacak. Çünkü siz fasıklar topluluğusunuz. Bu ayetin tefsiri çok önemli bir araştırın bakalım. Herkesin info alınır mı alınmaz mı? Buraya bir bakın. Kul enfiqu tu'an au kerhen len yutekabel minkum. Innakum kuntum qauman fasikin. Bu ayeti bir tefsirlerden araştırın bakalım. Evet. Münafıklar cihada katılmalarına rağmen innel munaafikine fid darki'l esfele Münafıklar ateşin en altındadırlar. Ve len tecde lehum onlara hiçbir yardımcı da bulamayacaksın. Evet. Bak şimdi bütün bunlarla bütün bunlarda birçok ibretler vardır. Cihat meydanında münafık, facir, kötü niyetli ve sevaptan nasipsiz kimseler bunlar bulunabilir. Bütün bu kesimler Resulullah zamanında da olmuştur. Dikkat, safların arasında kötü kişiler vardır diye cihada katılmamak caiz değildir. Altını, kırmızıyla, maviyle, yeşille çizin. Bir İslami hareketin içerisinde kötü kimseler var. Günahkar kimseler var diye o hareketi terk etmek caiz değildir. Hatta birçok kötü olabilir. Emir de facir olabilir. Emir facir diye ne cihadı ne cemaati terk edemezsin. Cemaat günah işliyor diye ne cihadı ne cemaati terk edemezsin. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında emirin facir olması düşünülemez ama çünkü Resulullah masumdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında özellikle dört halife zamanına bir gelin. Ondan dört halife zamanından sonra Müslümanlar, Müslüman alimler nice facirlerin bayrağı altında İslam bayrağı tabi cihad etmişlerdir. Ama bugün Müslümanlara bakıyoruz. İşte ee, Cemaat içerisinde emirlere riayet edilmiyor. Cemaatte çok gevşeklik var. Bu yüzden ben ayrılıyorum. Emir şunu yaptı ayrılıyorum. Şu şunu yaptı ayrılıyorum. Bak burası çok önemli. Oldu mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ordunun saflarında bu kesimler bulunduğu halde cihat yapılmıştır. O halde günümüzde de cihada hazırlık ordunun içerisinde cemaatin içerisinde günahkar, facir, fasık kim olursa olsun... Cemaat terk edilmeyecek, hazırlık devam edecektir. Biz cihatla hazırlığı birbirinden ayırmıyoruz. Zaten bugün problem cihatla hazırlığı birbirinden ayırmaktan kaynaklanıyor. Tebliğ, davet bunun da bir mukaddimesidir. Cihadın da nesidir? Bir mukaddimesidir. Evet, ileride bu konu uzun uzun anlatılacak. İbn-i Temin'in fetvası aktarılacaktır. Evet, Özellikle kişinin iyi olmadığına dair kimi deliller bulunmakta ise İyi olarak sayılabilmesi için mücahitlerden olması ve harcama yapması yeterli değildir. Ha, bak buradan bir konu daha çıkacak. Yukarıda eleştirildiği halde savaşa katılan kimselerde gördüğümüz gibi. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında meydana gelmiştir. Günümüzde de meydana gelmesi mümkündür. Bunların üzerinde düşün, düşünmek gerekir. Şimdi bak çok güzel bir noktaya temas etti. Biz buraya kadar anlattıklarımızdan cihat cemaatin içerisinde, İslam cemaatin içerisinde fasık, facir kimseler olabilir. Kaidesinden iki tane sonuç çıkartıyoruz. Bir, biraz önce söyledik. Cemaatin içerisinde fasıkların olması, hatta emrin bile fisk istemesi, cemaati terk etmeyi, cemaati bırakmayı gerekli kılmaz. İki, bir kimsenin o cemaatte olmaz da onun mutlaki mümin olduğunu gerekli kılmaz. Münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemlerle cihad ettiler. Münafıklara mücahit diye değer ve itibar verdik mi? Vermedik. Hadiste geçen ganimetten çalan kimse de cihad ediyordu. Cihad ediyor diye sadece cihadından dolayı ona değer atfedtik mi? Atfetmedik. Bir kimse cemaatin içinde olmaktan dolayı da değerli değildir. Kişilerin Allah adına kişilerin değeri Allah'la olan ilişkisidir. Allah'la olan ibadetidir. Günahlardan yüz çevirmesidir. Takvasıdır. Allah hakkında en değerliniz takva sahibi olanız diyor. Oldu mu? Bak buradan iki tane sonuç çıkardık. Şimdi bak ne diyor? Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var mıydı? Vardı. Cihat cemaatin içerisinde saflarda günahkar kimseler var mıydı? Vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zere diyor. Ben senin de cahili izleri görüyorum diyor. Bunlar olabilir. Bir bu cemaati terk etmeye gerek kalmaz. İki, bu o cemaatin içerisinde yer almanın üstünlük olduğunu da göstermez. Peki hocam bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vardı ama günümüzde olabilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle bir zaman gelecek ki sizler Rabbinize kavuşuncaya kadar her gelen bir öncekinden daha şerli olacak. Böyle mi söylüyor ibarede? Sizdeki metninde ne diyor? He? Resulat'te de demi geçiyor. Evet. Oku bakalım bir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Evet. Feşekkauna ileyh bu hadis bu Buhari'de geçiyor. Evet. Feşekkauna ileyh ma nelqa min el Enes bin Mali hacıdan şikayet ediyorlar. Enes bin Malik diyor ki: "İspiru fe inne la ya'ti aleikum zamanun illa ladhi ba'dahu şerrun minhu." Enes bin Malik diyor ki: "Size hep zaman gelecek. O gelen zaman bir öncekinden daha şerli." Hatta siz Resulullah'a kavuşuncaya kadar Enes bin Malik diyor ki Ben bunu nebinizden duydum hadisin orjinali böyle İbare böyle yani Tamam ha, Buradan ne sonuç çıkartacak Benim bu yaptığımdan bir sonuç çıkartın Benim bu yaptığımdan bir sonuç çıkartın Öyle bir cevap için? Ya, Hoca olduğunuz zaman kitap okutuyorsanız özellikle bu asır müelliflerin nakillerini hadis olsun, alim kavli olsun. nakilleri ne yapacaksınız? Orijinalinden kontrol edeceksiniz. Orijinalde ne yapacaksınız? Kontrol edeceksiniz. Ben kitap tercüme edersem de, ders okutursam da özellikle bu asır müellifler, Nakilde bulunduğu zaman İbn-i İbn-i veya hadis getirdiği zaman mutlaka orijinal metni kontrol ederim. Evet bu söz bu geçiyor. Ee, Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı? Semi'ut Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Böyle değil. Enes bin Malik sözü söylüyor. Semi'utuhu min nebiyikum diyor. Ben bunu nebinizden duydum diyor. Evet. Bundan baksak Müslümanın kötü niyetle ve hevadan kendini korumaya çalışması gerektiğidir. İçinde kim kötü bir niyet görür ve kötü hava hissederse derhal onu düzeltmeli ve şeytana işini ve cihadını boşa çıkmasına sebep olacak fırsatlar vermemesidir. Çünkü şeytan akan kan gibi insan onun içine sirayet eder. Şimdi diyor ki bütün buraya kadar anlattıklarımızdan şu sonucu çıkartıyoruz. Nefsini devamlı kontrol edeceksin. Hevanı devamlı kontrol edeceksin. İlim tahsil ederken niçin ilim tahsil ediyorum? Şu Müslümanla berabersem niçin onunla beraberim? Şuraya gittiysem niçin beraberim? Şurada oturduysam niçin beraberim? Adam bizimle beraber olduğu için faaliyette bulunuyor, bulunuyor, bulunuyor. İnternet sitesi kuruyor bizim yanımızda. İnternet sitesi koruyor, bizim videolarımızı paylaşıyor, bizim çalışmalarımızı paylaşıyor. Site çok güzel bir yerlere geliyor. Attığı her video 20 bin, 25 bin izleniyor. Bizim yanımızda. Bizden alıyor videoları. Tamam? Bize düşman oluyor, bizden ayrılıyor, internet sitesine kapatıyor YouTube kanalını. Sen bu adamın bugüne kadar yaptığı amelleri Allah rızası için yaptığına şahit eder misin? Onun bunları yapması benimle olması. Beni sevmesiymiş. Beni sevmediği zaman bunları terk etti. Beni sevmediği zaman ne yaptı? Bunları terk etti. Bunların o kadar çok örneğini veririz ki günümüzde. Adam mesela sevmedi hocanın kitabını satmıyor. Adam hocayı istemiyor kitap çok güzel. Sorsan, sorsan işte onu meşru kalmamak için. Aynı adama bak müşriklerin kitaplarını satıyor. Müşriklerin kitaplarını. E, müşrik hocadan kitaplarını satıyorsun. Ama işte ee, ha benim zaten hani hocam kastettiğin sen kendini mi kastediyorsun? Yok. Zaten biz kitabını sadece kendimiz satıyoruz. Başkasına öyle satsın diye vermiyoruz. Ama biz yani mesela bu kitabı niye satmıyorsun diyoruz ya biz de hocayla aramız şöyle böyle diyorlar. Bunun o kadar çok örneğini gösteririm ki arkadaşlar biz de asıl ona Allah rızası için. Allah rızasıdır. Bizim menhecimizde asıl olan Allah rızası içindir. Birilerine infak edeceksek hangi cemaatten olduğu önemli değildir. İhtiyaç sahibi ise ve bizim elimizde varsa infak ederiz. Birilerine yardım edeceksek hangi cemaatten olduğu önemli değildir. İhtiyaç sahibi ise, mazlumsa, özellikle kadın ve çocuksa dinine de bakmayız. Kadın ve çocuk yaşlıysa, ihtiyaç sahibi ise dinine de bakmayız. Daha dün soruldu bu soru bana. Dinine bakmayız biz dedim. İhtiyaç sahibinin ihtiyacını gideriz dedim. Anlaşıl değil mi? Biz birilerine bir şey öğreteceksek hangi cemaatten olduğuna bakmayız. Birilerinden bir şey öğreneceksek hangi cemaatten olduğuna bakmayız. Bizim için İslam ümmeti vardır. Bu ümmetin bütün fertleri bütün fertleri ümmete mahsus olma üzere eşittir. Takvasıyla Allah katında üstündür veya alça, alçaktır. Yani Allah'ın katında izzet sahibidir veya onu biz bilemeyiz. Ama bizim katımızda Bizim cemaatimizden olan bir Müslüman ile bizi hiç sevmeyen, bizim de kendisini sevmediğimiz bir cemaatin içinde olan bir Müslüman arasında hiçbir fark yoktur. Bizim katımızda hiçbir fark yoktur. Bizim menhecimiz budur. Bu menheci kendinize yol edineceksiniz. Tamam mı? Yardım edeceğimiz zaman hiç fark etmez. Yardıma muhtaç olan kişi bizim cemaatimizden dense ona da aynı gayreti gösteririz. Bizi hiç sevmeyen Bizden hiç hoşlanmayan ya da bizim hiç sevmediğimiz, kendisinden hiç hoşlanmadığımız Müslüman bir cemaatte olması da fark etmez. Ya i̇htiyaç sahibi ise ona da yardım ederiz. Bizden bir şey talep ederse ona da gideriz. Yani bakın şu an bizim genel derslere herkes var değil mi? Ve insanlar bunu eleştiriyor. Nasıl bir şey olur bu? Ben ümmetçilik yapıyorum yani ben... Kavmiyetçilik, ırkçılık yapmıyorum. Günümüzde Türkiye'deki cemaatçilik ırkçılıktır. Unutmayın. Adamlar ırkçılık yapıyorlar. Burada cemaat, İslam cemaati. Sizler İslam cemaati değilsiniz. Sizler ırkçı cemaatsiniz. Faşist cemaatsiniz. Sizin cemaatinizden olanlar e, hayır üzere diğerlere hayır üzerinde değil. Neyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Sümme yub'asuna alaniyatim." Hadiste geçiyor bu. Bu hangi hadis biliyor musunuz? Evet Kabe'i fetheden Kabe'ye giden bir ordu. Hazreti Ayşe soruyor işlerinde Allah için çıkanlar şu şey Kabe'yi yıkmaya giden bir ordu var. İçlerinde tüccarlar da var. Rasulullah diyor onlar niyetleri üzere haşrunurlar. Kişi sadece dünyalık için Müslüman olsa bile. Çok geçmeden onun için İslam dünya ve içindekilerin hepsinden daha sevimli olur. Kişinin amel ve cihadından yararlanabilmesi için halis niyet üzerinde olduğuna dikkat etmesi gerekir. Çünkü İslam cihadın ecrini niyetin doğruluğuna bağlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kişinin ne yapması lazım? Her alanda niyetini tahsiye etmesi lazım. İlimle de, cihatta da, infakta da. Allah kendisine iman ederek, Resulü'nü tasdik ederek kendi yolunda cihada çıkan kişi için onu ya cennetine koyacak ya ecr olarak kalimet verecek ve çıktığı yuvasına döndüreceğine garanti vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cihada çıkan kişi ya cennete gidecek ya da evine. Cennete giderse zaten cennete gitmiş olacak. Ne güzel bir cümle değil mi? Cennete giderse zaten ne olacak? Cennete gitmiş. Başka bir ihtiyacı yok. Evine dönerse de ganimetle dönecek. Evet. Allah Subhane ve Teala şöyle buyuruyor. De ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da buraları okuyalım. Genel bir anlatayım. Anlatım yapayım tamam mı? De ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde verdi olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin iyilik olarak yaptıklarında kötülük olarak yaptıklarında karşısında hazır bulunduğu günde İnsan isteyecek ki kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Bir başka ayet: Andolsun ki, andolsun ki, ağacın altında sana beyat ederken Allah müminlerden razı olmuştur. Rakat radiallahu anil müminine yiz baygona k taht el Fa ma fi Allah onların kalplerindekini bildi fa anzala sakinatan aleihim onlara sakinet indirdi ne zaman indirdi sakineti fa ma fi kulubihim onların kalplerindekini bildi ve esabu fethan gariba onları yakın bir fetille müjdeledi ve ma ve çok ganimetle ya alacaklarını ve kain Allah aziz Allah azizdir hakîmdir. Şimdi bakın. Allah onların kalplerinde olanı bildi. Sözünden maksat Hudeybiye'de yaptıkları Rıdvan Beyatı'na bağlılıkta niyetlerinin doğrunu bildi. Bu beyatta öldürülünceye kadar sabır ve sebat göstereceklerine dair söz vermişlerdi. Bu iyi niyetin karşılığı olarak Allah onlara güven duygusu verdi. Bu güven duygusunun maksadı savaş alanında güvenlik ve istikrardır. Kalplerine savaştan kaçmaya karar verdikleri için, Allah onlara kaçmamaya karar verdikleri için, Allah onlara yardım etmiştir. Güvenlikle beraber onlara yakın bir zafer ve ele geçirecekleri bol ganimetler bahşetmiştir. Bu ayet, altını çiziyoruz buranın, doğru niyetinden dolayı Allah'ın kişiye dünyadaki itaati konusunda ve diğer işlerinde yardım ettiğini, bununla birlikte ahiret sevabıyla da mükafatlandırdığını bildirmektedir. Siz çizmiyorsunuz. O kitap benim kitabım. Kendi kitabınızı çiziyorsunuz. Evet. Burada kalacağız ama burayı ne yapmamız lazım? Bir özetlememiz lazım. Dedi ki müellif rahimullah. Kişi amel ediyor. Cihada hazırlık yapıyor. Allah buna öyle bir ecir vermiştir ki bu kişi ya cennete gidecek ya da evine ganimetle dönecektir. Muzaffer olarak dönecektir. Bu çok büyük bir ecirdir. Ama ey talebe dikkat et. Ey mücahit dikkat et. Ey ehli cemaat dikkat et. Bunun önünde bir engel var. Niyet bozukluğu. Senin niyetin bozuksa ne cennete gideceksin ne de dünyada muzaffer olacaksın. Niyetin bozuk olması zafere de engeldir. Şimdi oradan zafer konusuna giriyor. Niyet ne kadar düzgünse zafer o kadar yakındır. Şimdi bir çalışma yapıyoruz. Allah razı için bir çalışma yapıyoruz. Öldürülürsek niyetimiz halis ise cennetteyiz Allah'ın izniyle. Bu bu kadar basit. Ölmedikse iki yol var. Ya zafer ya da mağlubiyet. Zahiri mağlubiyet diyelim ona. Müslüman gerçekte hakikatte mağlub olmaz. Bunun sebebi de niyete bağlıdır. Daha doğrusu niyet bunun esbabından bir tanesidir. Niyetin düzgün olursa, niyetin sağlıklı olursa zafer daha yakındır. Bunun delili laqat radiyallahu anil mu'minina iz tahtesh Hani Müslümanlar Hudeybiye'de Rıdvan Beyatında ne yapmışlardı? Söz vermişlerdi. Orada söz verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada onlardan beyat aldı. Söz aldı. Bunlardan bazılarının sözü bu insanlar Sözlerinde samimi olmayabilirlerdi de, olabilirlerdi de. Hepsi olabilirdi. Ama bunlar sözünde samimi oldu. Bu sözlerindeki samimiyet Allah kalplerindeki bu samiyeti bildi fe enzele sakinete aleyhim. Onlara sekinet indirdi. Yani cihat esnasında veya cemaat çalışmaları esnasında adam korkuyor. Bunu yaparsak şöyle olur mu? Bunu yaparsak. Yani bugün Davet alanında faaliyet gösterilenin korkusunun aynısı cihat alanında da olabilir. Cihat alanında ölür müyüm? Hasta kalır mıyım? İşte kolum bacağım parçalanır mı? Sakat kalır mıyım? Düşman haline esir, esir düşürür, düşer miyim? Bu korkular olduğu gibi davet alanında da esir düşer miyim? Şu olur mu, bu olur mu korkuları olabiliyor. Bu korkulardan emin olmamın en önemli sebebi, en önemli ee, gerekçesi gerekçe demeyelim de bu korkulardan emin olmak istiyorsan kalbini sağlam tutacaksın Allah onların bu dava uğrunda yardım edeceklerine bu dava uğrunda sonuna kadar savaşacakları sonuna kadar çarpışacakları sonuna kadar vakitlerine harcayacakları bütün mallarıyla canlarıyla vakitleriyle imkanlarıyla bu davaya hizmet edeceklerine dair sözlerinde Kalplerinde samimi olduklarını bildi de onlara fenzel aleyhi müstekine korkularını giderdi. Başka ve gariba", başarı verdi ve e, aldıkları da birçok ganimet verdi. O halde cemaat fertleri cemaate bağlılık ve çalışma hususunda samimi olacaklar. Cemaat fertleri kim daha çok çalışıyor o görülsün diye çalışmayacak. Cemaat fertleri cemaat içerisinde işte arkadaş grubu kuruyor gibi cemaat içinde olmayacak. Cemaat fertlerinin cemaat içinde içerisinde olmasının sebebi Allah'ın dine yardım etmek olacak. Allah'ın dini için gayret etmek olacak. Allah'ın dini için uğraş vermek olacak. Allah'ın dini için mücadele etmek olacak. Bu niyetlerinde ihlaslı olacaklar, samimi olacaklar. Onların bu ihlas ve samimiyetleri cemaatin kalbindeki korkuyu giderecek. Onlara zafer ve galibiyet getirecek. Ve onlara dünyada da menfaatler getirecek. Bak öyle ilginç bir şey ki cihada dünyevi menfaat için gitmiyorsun, dünyevi menfaatle dönüyorsun. Dünyevi menfaatle dönüyorsun. Ama cihada dünyevi menfaat için gidersen hem dünyadan hem ahiretten oluyorsun. Ria övülmek, övülmeyi istemek üstünlüğü istemek akıllı kişinin yapacağı bir iş değil. 100 bin lira paran var. 10 bin lirasını infak edeceksin. 10 bin lirasını ne yapacaksın? infak edeceksin. Allah rızası için infak ettiğinde bir, kıyamet gününde ecir alıyorsun. İki, Allah onu yediyle çarpıyor. Her yerde bir 70 başak birikiyor veya 100 başak birikiyor. 10 bin lira Allah rızası için infak ettiğinde zaman ahirette büyük ecre sahip oluyorsun. Dünyada da misli misli kat kat karşılığını alıyorsun. Göstersinler, infak ediyor desinler diye yaptığın zaman ahiret gidiyor bir defa. 10 bin lira da boşa gidiyor, 10 bin lira da boşa gidiyor. Karşılığında alamıyorsun. Bundan dolayı riyah üstünlük taslamak, kibir akıllı bir insanın yapacağı bir iş değildir. Burada bizim en önemli öğreneceğimiz konulardan bir tanesi de buydu niyetimizi cemaata cemaat ile olan beraberliğimiz ve birlikteliğimizde cemaate bağlılık ve gayret konusunda niyetimizi ne kadar ihlas üzere tutarsak Allahu Teala o kadar çok bize yardım edecek diye. Velhamdülillahi rabbil alamin.